990, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in cömertliği hakkında eşabdan bazılarının sözleri, evet, Hazreti Peygamber hayır işleri hususunda insanların en cömertiydi, onun en cömert olduğu zaman Ramazan ayıydı, çünkü o ayda Cebrail ile karşılaşıyor ve Ramazan'ın her gecesi onunla Kur'an okuyordu, Hazreti Peygamber hayır yönünden, Esmek'te olan rüzgardan bile daha cömertti.